Modern sabahlar. Modern sabahlar... ...modern sabahlar... ...dünyadaki bütün güzel şarkıları dinleyeceğiz diye bir şey yok. Onu bir kere en baştan netleştirin yani, zaten. Radyoculuk dediğim bu. Çok doğru. Radyoculuk demek illaki illa ki her güzel şarkıyı dinleyeyim. Hayır. Bir parça dinlersin. Biraz konuşursun. Ara birileri konuşur. Bir onları dinler. Olur. Bir reklam olur. Ondan sonra tekrar dinlersin. Her şey bir anda olacak diye... Bir de ifrada kaçmamak lazım. Egeciğim o da önemli yani değil mi? Hit, hit, hit, hit, arka arkaya. Hitler, hitler, hitler, hitler. Bir de mesela bundan 20 sene önce ne demiştik biz? Radyoculuk demiştik. Ne demiştik? Kaset çekmek değildir demiştik. Ha, tabii Aynı canım. şekilde bugün de bunu söylüyor. O zaman bize çok gülmüşlerdi. Radyoculuk dedin babanızın çiftliği değil diye de senin hoşta bir lafın vardı. Yarın bari e, katıldığım panelde bunlardan bahsedeyim biraz biliyorsunuz. Yarın 13 Şubat Dünya Radyo Günü. E, hep birlikte... Tertankara Radyosu'na gideceğiz yine. Ondan sonra biz konu seni konu nereye olarak... bırakacağız? Sonra beni UNESCO'ya bırakın. UNESCO. Çünkü e, Oktay'ın UNICEF'te benim de Birleşmiş Milletler'de birer konuşmam olacaktı. <gülüyor> Genç radyocu olmak isteyen e, çocuklarla beraber UNICEF'te. Oktay Doğru. çok hoş bir şey var. Ondan sonra zaten... <gülüyor> ikimizin... Nilüfer'de geliyor mu? He? Nilüfer. Nilüfer gelmiyor. Yok Nilüfer gelmiyor. Nilüfer... Nilüfer Hanım'ın İstanbul'da bir şeyi Hı. var. Sonra zaten e, hep beraber Oktay'la ve NATO'da bir görüşmemiz var. Ondan sonra da e, sanırım... Ben de Ali Ağoy'da illa. Sonra da Çekoslovakya'ya gideceğiz büyük ihtimalle. <gülüyor> büyük ihtimalle ama şu anda kesin değil. O da yarım belli olur. Veya yani. <gülüyor> <gülüyor> mı? Veya de olabilir. Oralardan birine gideceğiz hep beraber. Evet e, günaydın hadi bakalım günaydın. papalarla ilgili espriler herhalde. E, herhalde bitti yani. yani Yok bitmedi galiba gerekti. son iki espri kalmış onlar da yapılırsa onlar da bilir. Kim açıkladı Vatikan mı açıkladı? Vatikan açıkladı şey diye. Müslüman bir ülke olan Türkiye'de papayla ilgili en çok esprinin yapılması bizi çok mutlu etti <gülüyor> <gülüyor> yani geleceğe dair umutlarımızı arttırdı ne falan çok espri yani. espri varmış millette. Yalnız sizin de içinizde varmış ya. iki yalnız, yalnız bir şeyler, birer, birer, birer, birer, birer birer birer espri çıktı yani, yani şimdi sizden. Birer, Papa konusu açılır açılmaz. Vallahi çıktı mı çıkmadı mı? Vallahi iki 2 hakikaten yapıcılar var papakla. değil mi ya? Çıkmadık bitti. Bitti mi? Vallahi iki tane kalmış ya. Ama güzel espriler de yok değil yani şimdi. Var canım çok tane e, bayağı komikleri var. Baya baya yani ben de böyle bir tebessüm ettim. Ee, tebessüm etmek katır gibi güldüm tabii ki olmadı çünkü e, konu gereği hassas bir konu böyle hassas tebessüm bir... şehri porsaklardan sonra yemin ediyorum tebessüm şehri batikan batikan <gülüyor> <gülüyor> mesela bakalan bir espriydi bu <gülüyor> <gülüyor> unsüpürelim çizine papa geçmiyordu vallahi billahi. <gülüyor> ama herkesi şaşırttı mı vallahi şaşırttı yani vallahi, herkesi de... çünkü istifa edilen bir kurum oldu <gülüyor> evet ne olduğunu henüz algılayamıyor çünkü bizi, herkesin vardı? bildiği papalar ölür Gazeteler son okumadım mı son papa istifası bundan neredeyse 900 yıl önce falan gerçekleşmiş. Kendi hür iradesiyle. Evet. Altı papa var öyle. Onları e, da öğrenmiş olduk vallahi Onlar tarihe yani. resmen. Ama yani çanak e, tuttuk. Ama papalar da tuttuk. işte ne bileyim böyle bir e, Katolik Ortodoks <gülüyor> savaşı şey olmasın falan hayır Protestan Katolik şey olmasın diye yani kendini gelecek ama sürgünde olan papalar sürgünde var. Sürgünde olan var. Bırakmak zorunda. Ya dönemiyoruz bari bırakalım da bu işi başka birisi götürsün. Şu andaki ya. papanın derdi neydi onu bilmiyoruz. Ben şey diye düşünüyorum. Belki... Ya şimdi diyor da Belki Değil. şey oldu. Başka şeyler var. Falan. Başka şeyler İnanıyor var. artık tabii var, var. O da olmaz olabilir mi öyle bir şey? Ne? Yaşlılıktan bırakan papa ne demek ya? Hayır hayır inanmıyorsa artık. Ne? Papalı inancımı kaybetti. Allah inanmıyordur belki ateist oldu falan filan. Allah ateistler zaman, bunu açıklasın bayağı falan açıklaması gereken Ateistler bunun açıklaması şey dedi, var zaten. Ateistler, ateistler de evet. Böyle böyle sayın papa işte bakın ana. Ee, ondan sonra bir iki ay daha devam etti. Kafası karıştı, kafası karıştı, yapacak bir şey yok o Yakında, durumda. Yakında biraz sabredin ya, açıklar Ömer, Çarıkıl, açıklar. Baba işlepahasında mı? Evet, evet. çünkü o... Şey o, diye teoriler dolaşmaya başladı zaten. E, Benedikt olan, ismi Benedikt olan papalar... 16 e, beş, tane var Oktay. Be, tamam işte, hepsi 3 ila 5 sene görevde kalıyormuş. Onlar hep ölüyormuş, o da herhalde korktu, öleceğiz biz bugün. gidişleri. 5 seneyi tamamladı. E olur mu, 2006'da, 2005'te mi, 2006'da mı? kaçta o ben sadece hatırlıyorum şey 6-7 sene oldu yine yani. Bu papanın geldiği zamanı hatırlıyorum. Ben şey demiştim Dün hani, gibiydi. Bu papa kalır diye konuşmuştum ben. Ya. Gene yalan. Gene yalan. <gülüyor> yalançı çıkardı. Tarihledi bir kez daha yalançı diye çıkardı. <gülüyor> Almandı değil mi bu papa? Hı, -hı. Alman tabii. Alman ki. Papa. Almanlar çok üzüldü şans söyleye. Angela Merkel sabaha kadar uyuyamamış. Sen orada dedi sadece Katolik dünyasının değil Almanya'yı da temsil, temsil ediyorsun. ediyorsun dedi. Orada zaten aa papanın bir ref var evet evet ya, ya 8 sene doğru. 8 sene 8. 8 sene uyan. 5 uyanı. ila 8 sene. Ha, 5 ila Güzeltelim 8 sene. Güzeltelim şey. e Son sonuna geldi oradan korktu. Son son bir de günü, görevini 28 Şubat saat 20'de bırakacak ne demek ya 28 Şubat. 28 Şubat süreci papalık kurumuna kadar da hmm. sıçradı 28 yani. Şubat ayın son günü. Ayın son yani günü. Şubat'ı da çıkarayım mı diyor. Yani ay işte... Saat e... 20'ye niye bırakıyor? On, 17'de bıraksa olmaz mı? Mayış. Ay Mayış. Mayış mı? Ay başında alacak. Ay başında alamayacak. Saat Bak 20'de, et. saat 24'te yatıyor Papa'nın maaşı. Hadi ya. Tamam. galiba Vatikan'da bir saat ona kaldı. Ne yapıyormuş <gülüyor> kartıyla gidiyormuş. <gülüyor> 11.59'da 1500 lira çekiyormuş. 1500 euro. 12'de 1, 1500 daha çekiyormuş Banka Vatikan. Yani bu işler böyle oktay. Vay be. Vallahi böyle. Neyse herkes de şaşırdı. Twitter'a girmişti şey yapmıştı. Orada da yazmış ya Twitter'da da yazmış. Yani bana da aşk olsun dalaylamayı takip ediyorum da bir papayı takip etmiyorum. Yok, yani varla, benimki var. de yani hakikaten... Dengesizlik. Nasıl? Dengesizlik. Senin, resmen Twitter'daki dengeleri alt üst etti Fahir şu hareketinden. Yani, yani, yani. <gülüyor> beyaz duman beklenecek bakalım. Yine beyaz duman. Neyse ama biz de yani iki papalık seçimleri gördük ahir ömrümüzde yani kafamız ererken. Aa öyle bir şey vardı değil mi? Melekler ve şeytanlardan hatırlıyorum Tabii ben. Evet. Neydi, o bir şey yakıyorlardı oradan halk anlıyordu değil mi? Kardinaller heyeti bir araya olunca şey olmuyor daha... Ee, daha düşünüyoruz. Daha düşünüyoruz, daha karar veremedik. Dumanla haberleşme, sene kaç? 2013. Olsun tabii bazı şeylere de. Kazanan yoksa siyah yakılıyor da. Hmm. Siyah yakmada seçiliyor. ne Oktay? Lastik yakıyorlarmış orada. <gülüyor> <gülüyor> lastik yakıp bakırlarını alıyorlarmış. Kokuyormuş, içerisi şey, kokuyormuş ya. Bütün Vatikan'ı şey kokuyorlar, Öyle. yanık lastik. Bir şey mi kokuyor? Kablo yanığı kokuyor ya. Ne kokuyor? Bir kimyasal ekleniyormuş içine. Ne tip bir kimyasal onu bilmiyoruz ama bir böyle bir toz döküyordur. Yok, o kısım. Beyaz ödönüyordur bilmem. Oksit, moksit. Oksit, oksit. oksit, oksit, oksit Fantina, Hayır yeni papa mesela seçilirse beyazı oynuyorlar. Sadece puslular yakılıyormuş. <gülüyor> o zaman beyaz zaman çıkıyor diyor. Sonsuza çıkaralım abi demiş bir karda. Siz demiş beyefendi nasıl girdiniz? Be? Aa, ben uyumaya gelmiştim. Beni bir taniftir o yolda demiş. <gülüyor> Neyse ya. Nerede, Nereden nereye? Nereden nereye? Bir tane. anda iki metlere döndere verdik. Yeni papa kim olacak? Şimdi de bu konuşuları Konuşulsun biraz ya. Var siyahi papa adayı varmış bir tane. Evet, evet var. Siyahi papa adayı gelecek diyor Allah. Yedi tepeli şehir yıkılır mı yıkılmaz Allah Allah. Şey var ne derler? Obama seçildiğinde Sırada ne var ya? Zenci papam falan diye böyle şey yapıyorlar. Yok artık diyorlar. O da olacak galiba. Çok güzel olacak o zaman işler. Hayırdır? Nasıl çok güzel olacak derken? Yani böyle bir artık dünya ışınsızliğin ortadan kalkarlar. ne güzel sembolü mü? Yeni seyrettik Django'yu. Yani. Sen orada bir tane Django'ya söylesen. Ne oldu? Neyle başladın? Django böyle böyle olacak ileride desen adam şey yapar. Güler. Atabinam papa mı olur desem mesela. Oscar alacaksınız falan desem. Ondan sonra başkan olacaksınız, papa olacaksınız falan desem... ...tabi o zamanlar hakikaten bana gülerlerdi ama işte son kaç senede bu işi... Nereden nereye gittin? Nereden nereye? Yani Vallahi, Bravo bunlar hep tabi ki daha başlamadan... Bunlar hep ekip işi Ege'ciğim hep ekip işi. Ben bunu kişisel olarak değil ekip arkamda kuvvetli bir ekip var. Ben de Ezo Gelin hikayelerin siyasi altyapısına bağlıyorum bunu. Zaten sonuçlar, sunuculuğu benden alacaklar galiba. Onun mi siyahi bir sunucu düşünülüyor. <gülüyor> Çünkü bakıyorum akış o yönde gidiyor yani ne yapayım <gülüyor> ben de bu yaştan sonra da yani ne yapacağım? Sen yani? de gururla çekilirsin artık ya hırsı yapmazsın herhalde. Yani ben gururla çekilirim tabii. Gene bir bozulursun. Ama şu anda her şey papa seçimlerine bağlandı. o gelen hikayelerin e, evet, bu, geleceği bu de buna bağlı. Evet Biz dün size... Ne dedik? Sevgi dinleyiciler? Acele etmeyin. Başlamıyoruz. Sebebini yakında anlarsınız. Diye. Al işte, i̇şte bu işte. Şey Hayır, istiyorum. ortada bir şey yoksa da bak, karıştırma ortalığı bu açık. Ortada bir var. şey yok olur mu? Oktay? Kesin mi siyahi bir sunucuya verecekleri? Papa'nın seçimlerine bağlı. Eğer Papa seçimleri siyahi olma olursa? Şimdi onu bekleyecek ya. O abi akım. Ezogelin hikayeler içinde ama olaylar oldu. 8 Şubat ha. bir şey kalmadı. Vallahi ben dar ha. Ben, sen de ben daralmadım almadım sanki. 28 Şubat'ta biz Katolik'ler çok üzülüm gördük. Vatikan'da. <gülüyor> <gülüyor> Valla ya her şeye bağlı olur mu ya bir proje. Proje mi? Bir yayın şeyi. Abi, ağzından ya. proje lafı da çıktı ya senin. Valla kendimden şey oldum git, rahatsız oldum. Git yıka, güzelce çalkala falan ağzını da. Ben Şöyle çok hastayım. Nesi hastasın? Sadece. Çok hastayım bana biraz bakın. Çok hastayım ben. Nasıl hastasın? Aman dur yapma Ege. Doğum hasta günüme olma. hasta giriyorum. Nasıl daha doğum gününe bakıyorum gazetelere. 3 günde toparlar mı? Toparlar Domuzlar mı? gibi olur. Domuzlar köftesi yani. gibi olurum. Sonuçta sen kaç günde hasta oldun? Sabah da öğretmen azarı yedim herhalde tam hastalığım üstünden. Niye azar yedin? Bu çocuğu niye göndermiyorsunuz değil, daha değil mi? Daha halini geç bıraktım biraz. Ders saatinde gelirse... <gülüyor> yaptır. Yazık ya. Bugüne kadar başına ne geliyorsa hak eden adamdı. Bugünden sonra benim için kızının başına ne geliyorsa babasının hak ettiğimesi yüzünden gelen kızcağız sen sen olarak hak, biraz hak ediş diye bir tişört yaptır. <gülüyor> bana biraz hak, iyi davranmadın. Sana hak edişlerini vereceğiz ama bak vallahi bugün hastasın madem o zaman üstüne gelmeyelim senin. Zaten niye geç bırakıyorsun abicim kızacağız. Bak, bak, ya. En uyduruk bardak niye bana geldi? En kalite bardak şu anda sen de farkında mısın? Otoparka mi? giriş sırasına göre de mi bardak kalitesi değişiyor? Ben onu anlamadım. Otoparka giriş sırasına göre olursa... Gerçekten en antik şeyin bardağın bende olduğu. Kahveleri Var. Oktay hazırlamış. Kendi klas bardağından çıkar. Bir Sanki, orada. Sen kendi koydun kahveleri bize. Sanki evet bah, kahveleri koyduysa baz, baz koymuş. Bardak dağılımını yapan sen değil bardak miydin? Bardak için azından koyulmuş. Hastalık kafanı karıştırmış sen senin. Sen mi hazırladın yoksa? Ben ne hazırlayacağım be? Tebessüm radyocusu <Gülüyor> Ege Koyacağı. Allah Allah. Komik teorileriyle bugün de karşımızda. Evet kahve maveder. Ne olmuş bu, hiç, bu Jennifer mi? Lopez yırtmaçlı giymiş. Evet tebet, tebet. Valla ne biçim giymiş ya ne bu? Ne yırtmacı giymiş ya? İşte, Grammy'lerle Gram, ilgili böyle bugün gazetelerde e, fotoğraflar vardı. Grammy'lerde herhalde dünyanın en bilinen ve en dandik ödül töreni Hiç kimsenin merak etmediği bir şey. Yok, dandik mi? Benim, daha dandik dan, olur mu ya? Dandik ne demek ya Grammy'ler? Bu Grammy'lerde çünkü bir kamyon kamyon veriyorlar. 16 Grammy bir dar alıyorlar ya. Ya bırak alsın e, hak ettikleri alsın abi. ya sen niye Allah aşkına şey e alıyorsun. Valla güremleri ben eskiden bir merak ederdim ama artık hiç merak etme. Emiler benim için çok daha önemli. Hayatımda daha çok televizyon var. 100 milyon izleyicisi varmış. 100 milyon. Bir tanesini kaybettiler Oktay düşer misin? Dekolte sınırlarını zorlamayın diye uyarı yapmış. Kim? Sel Belediye. CBS. Los Angeles belediyesi araçlarla dolaşmış. Ara Televizyon kanal üstüne. Televizyon kanalı şey yapmış. Ondan sonra Jennifer Lopez de e, derin yırtmaşlı bir elbise giymiş. E, o da e, gördüğünüz gibi uyarıyı okup gelmiş. Okuyup geldim demiş. Ve bacağını böyle <gülüyor> derin yırtmaşı mı giydim ama içimde don var demiş. <gülüyor> <gülüyor> Bu açıklamanın üzerine herkes içleri bir rahat etmiş. Çünkü insanların kafası çok karışıyor Oktay. Doğru karışıyor. Ne düşünüyor herkes? Var mı yok mu var mı yok mu? Zaman hatırlarsanız bizde de çok böyle olaylar yaşandı. Oktay sen fuar döneminde İzmir'de çocukluğunu geçiriyor muydun? Çok tabii canım çok. Çünkü Gündör Bayrak Adisesi'ni bir evet, anlatırsın. Siz sizin evde de sahne donsuz çıkmış şeyi tartışılır mıydı? Aile sofralarında Bi, Bir falan. sene tartışıldı. O sahne boyunca. çıkmış don yokmuş falan bu konuşulurdu. Küçücük zihinler. <gülüyor> Zihinlerimiz neyli <ilgili> şey? <gülüyor> Bazı, abidin abinin damadı görmüş diye de konuşulurdu yani <gülüyor> Bizde gören yoktu ya bizim çevrimizde. İşte abi yoktu, abinin, abinin damadı diye i̇şte. geçiyor. Ne oldu abinin abi? Abidin abi daha sonra sola çıkmaya başladın fuarda. <gülüyor> Ay neyse çocuklar hadi reklam zamanı geldi geçiyor nasıl? şey yapmıyorum Nasıl nasıl? Hiç haber veremedik. Nasıl, Ve hiç fosunluyor. bana iyi bakmadınız. Hiç bana Sen ne mu? istiyorsun yani? <gülüyor> Sen ne istiyorsun bakımla ilgili? Bakım iyi olsun mu istiyorsun? Gel sana biz Hep bakacağız. Hep de 1 lira istiyorum. istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tek, tek isteyeyim bu sizler? Sevgili dinleyiciler siz de rahatlıkla bela okuyabilirsiniz bize. Geçen gün aldım dört tane. Ne aldım? Bela mı? Hem de bir lira. Ee? Evde bir coşku oldu. Çünkü o her yerde bulunmuyor ya. Ee nasıl güzel mi? Çok güzel. Hakikaten <gülüyor> çok güzel. <bir> şey. <gülüyor> Hep de bir lira diyoruz. Ve reklamlarla. Yani reklamda yokmuş ki sevgi dinleyiciler. Reklamda yok yani. Artık <gülüyor> Türkiye'nin geldiği noktaya. Yani. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Sabah, dünün, dünün. Dünün. İyi kalpli insanlar hepinize günaydın bir kez daha modern sabahlar yeni bir saat başlıyor radyolarının başındakilere günaydın diyelim Radyo. Ve herkesin Dünya Radyo Günü'nü şimdiden kutlayalım Yarın Show. ne yapıyoruz Dünya Radyo Günü diye tatil miyiz? Ee, Dünya Radyo Günü Yok olur mu tam yayın yapacağın gün ya Dünya Radyo Günü Bütün kurumlarda bizim konuşmalarımız yayınlan yayınlanacak diye biliyorum ben de öyle biliyorum. Ne de biz e, radyocuları oturtuyorlar. Oktay işte Yunus Efe'nin <gülüyor> başına geçecek bir günlüğüne. Tatil olması lazım ya. Genç radyocuları oturtacaklar fahir. Yani radyocu... Hiç umut etme. Neyjanım biz de genç radyocu sayılmıyor muyuz? Yani maalesef. Ama bizim üstadlarımızı düşün yani onlara göre biz Doğru. biraz genç sayılmaz mıyız Oktay? Zaten yani... tam genç kuşak radyoculuk yapmadığı için genç radyocu olarak son nesiliz. Yani genç Net siyasi... da gelsek genç, genç radyocu olarak... Siyasi genç, genç, genç siyasi gibiyiz yani. <gülüyor> genç siyasi... Genç siyasiler. Gibi olmayalım da yani... yani. Gibi olmayalım tabii ki gönül ister ki arkası gelsin ama yani tabii şu anda yani... en genç, daha genci gelinceye kadar en genci biziz. Var yani. var daha genç radyocular var ya. Kim ya Oktay gözünü seveyim. Onları da... Onları da aramızda eriteceğiz yani. Siz daha ismini geçirmeden sinirleniyorsunuz sadece genç olduğu için adama. Yani. Adam çıkar mı ortaya? Adam yarın, çık. yarın akşam haberlerinde göreceğiz. göreceğiz onun, onun koltuğuna bu genç radyocu oturdu. Bunun koltuğuna bu genç radyocu oturdu. Bu nasıl genç radyocu? Bunun bıyıkları var falan diye böyle konuşulacak. <gülüyor> O yüzden o, Bunun ee, bıyıkları var hem de beyaz bıyıkları var. Genç radyocuk beyaz bıyıklı genç, genç Hem hastayım bana bakmıyorsunuz hem de güzel haber vermiyorsunuz. Ne? Sen de şunu ya burnunu adam gibi sil ya da onun ilacı var ya. Adam doğru söylüyor İlacı var onun. Bunu... Burnumu bu bu mu iyi bakmak şimdi? Bağırarak vay, mı? Sen ya? de bağırıyorsun çocuğa. Hep yani. bağırıyorum ya. Ben bağla. de bir, bir, bir şey seçsem çok rahatlayacağım. <gülüyor> Geçmiş olsun egeciğim. Sen yayından sonra bakacağız. <gülüyor> yayın yayın içinde şey yapamıyoruz ki. Hem yayını yap. Haydi koş. Ege'ye bak. Ondan <gülüyor> sonra dön. Haydi gel. Hop. Yayınını Hem yap. yap Ondan sonra koş. 250 gram al. Selpak götür şeye. daya burnuna. Hop. Koç, dün süt dağıtıldı biliyorsunuz okullarda yine. Azalat, onun herhalde akşamleyin bir sakin de dağıtıldı. Demin neyce bitmiş kelimeyti? Dün seferi işte kim bir günkena gelmiyor. Demin neyce bitmiş kelimeyti? Azalat, at, at, at mıdır? <gülüyor> <ne? gülüyor> i̇yi dağıtmışlar da yani o içten işte dönderdim hemen ağzımda çok fazla şey yapmayayım diye. Çok güzel döndü. Ya, i̇yi olmuş yani. Allah kutu kutu süt dağıtılmış. Kutu kutu süt tabii bütün semester tatilinde süt içmeyen bünyelerde enzim şeyinden dolayı herkes akşamleyin gaz gaz sanıyor o evliyalar. <gülüyor> <gülüyor> <Gaz, gülüyor> <Gaz>, Gangnam style. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Diyeceksin lan. İyi dönderdin ağzını. Onu da dönderdin niye oldu. <gülüyor> Valla Haym diyor. Ne de diyorsunuz sabah. Sonra. Zaten hasta çocuk güldürme. Şimdi e, <gülüyor> kutu kutu süt dağıtıldı. dağıtılırken kendin şöyle geldi. Ne atsalardı? Yarın TRT yayınında. Nasıl yayınımdan... nasılsın? Fine, ne diyorsun? Hayır, nasıl bir Sanki bir eleştirel bir yaklaşım var burada. Kutu kutu süt dağıtıldı. Hayır dağıtadı. canım olur mu? Yarın yani... TRT yayınında durup dururken bir yerde dönderme kelimesini kullananını olay veriyorum. Şimdi de iddiamı koydum. Ben olarak. çok rahat kullanırım ya döndermeyi. Ben sana söyleyeyim daha ilk cümlem dönderme olur. <gülüyor> Utanmadan. Ki mı? bir cümle Sonra değil. Sonra da hayır büyük oyuna. Doğrusunu biliyorum şeyi de yapacaksın yani. Yok canım doğrusu. Yok, dönderme diyeceksin ve o zaman ben de yoğun diyene. <gülüyor> Ama <gülüyor> ben bu işte yoğun anlamında. yoğun diyene arttırıyorum ben 12'lik bir koli. Tamam, bir de, koli kutu kola. Ben de birlikte çektiğimiz fotoğraf <gülüyor> lafını kullanana <gülüyor> Yemin ediyorum. Bir dakika, benim not almam lazım ya çok karıştı. <gülüyor> Sen ne istiyordun? Ben dönderme istiyorum ve kutu kola dönderme. <gülüyor> Yalnız bunu bir kişi bu üçünü de... Ki, üçünü aynı, aynı kişi kullanırsa ihya olur üçü değil de ikisini aynı kişinin kullanması şey olur ya. Ya herkes o zaman şey yaparız kurra çekeriz kurra usulü. Herkes bir, bir şeyi söylemek zorunda olsun. Ama kendininki hariç. Kendiminki ne demek ya? Ya ben mesela <gülüyor> birlikte çektirdiğimiz <gülüyor> fotoğraf benim oldu. Onu ben kullanamam ben, ama tamam. siz kullanacaksınız. Ben sadece dönderme veya şey kullanabilirim. Kendisini, ben bu işle yoğum. Anladım. Kendisini kısıtlama getiren radyocu <gülüyor> TVT yayınına çıkamadı diye haber oldu. Yani sansürün böyleyse. Ben onu kullanamam yani. Maalesef ne yapayım? <gülüyor> Yasalar gereği. Omuzumuzu açıkta bırakan şeylerle gidelim mi yarın? Radyo. Radyoda Aa. da mı yasa? <gülüyor> Ve erotik <gülüyor> Valla ben sırtı tamamen bele kadar açık bir kıyafetim var onu giy. Ben eteği giyip gitsem kilti şey olur mu? Ney? İnce bacak. Sorunun sorun, sorun, bittesini, bittesini yani Sorun olur mu? Efendim ben, bir şekilde yiyen alamayız falan diye. Olmaz ya. Evet, Arabay, arabayla mı gideceğiz? O zaten baya böyle kapalı Hayır, bir Hayır giyeceğim ya sonuçta benim İskoç atalarımdan gelen bir şey bizim baba tarafının bir ucu da İskoçlara dayanır. O yüzden ben getirdim sana. %99.9'u <gülüyor> İskocan'a... <gülüyor> Yete, tek yemiyoruz ya o dersin. Yani böyle bir şey olabilir mi? Ben geleneksel <gülüyor> kıyafetlerimi giyemedikten sonra... İyi o zaman. Hemen herkes benim şöyle bir esmerliğime bakıyor. Bu heriften tavuk. İskoçum. Nasıl canım? Esmerlikle mi İskoç? Benim tanıdığım e, siyahi İskoçlar da var. Onu takarsan gelirsen... ...etekle gelirsen de... ...tavuk vurrap. <gülüyor> tavuk vurrap yerim valla. Canime ya. yazarım. <gülüyor> tavuk vurrap olur mu? Bundan sonraki 2013'te istediğim kadar tavuk vurrap yerim cariler size yazılır. Ege Bey. Oktay sen de bir şey söyle de. Bilmiyorum ki çok büyük şeyler, dağlar, dağlar, büyüyor, giderek giderek dağlar diyor, çok büyük. giderek. Hakikaten canım durun. Şey giyelim. Kıyafetimize ilgili bir şey dediler mi Ege? Bir şey omuzları açıkta bırakmayın dedi ben. Omuzlara, evet. Omuzlara bir şey al alırım. Sıfır kol giymeyin dediler. Omuzuma bir şey alır öyle giderim ben. Köprücük kemiğinizi ki... göstermeyin. İyi de. ki 13 Şubat ha. Yani Haziran Temmuz olsaydı Vallahi. zorlanacaktık. Çünkü biliyorsun biz yayında Kıyafet hep kolsuz açık. giyiriz. Evet. Böyle bur buraya kadar şey Benim olur. o tül gömleğim duruyor. Tül gömleği mi giysem tül acaba? Göm. Hangisi? Ayhan, Ayhan, aşan aşan aynı olan Ayhan Aşan'la aynı olan gömleğim var ya. Şu dünyada Bu o gömlekte tane, tane var. Birisi Ayhan Aşan'da birisi bende. Mavi vardı ya bir tane. Onu giysen Fahir üzerinde siyah beyaz çiçekler vardı. <gülüyor> Hatırladın mı, bildin mi? Onun üstünde siyah çiçekler yoktu ya. Markanın harfleriyle. Onu ben kime vereceğimi biliyorum ya. Şu şey yorum. Erman Toroğlu'na vereceğim. O giyer kesin. <gülüyor> Çok sever öyle şeyi. <gülüyor> o da, şey da sana İngiliz bayrağı olan gömleğini verir. Ne güzel ya ünlüler kendi aralarında böyle iş yapsalar... Bedeni aynı olan ünlü sayısında sıkıntı var. Oktay beden deme. Beden Nalesef. deyince kafamda direkt şarkı çalıyor. Yapma kurban olayım ya. Patlat o zaman Fahir. Kalenin bedenleri yar yar, yar yandım koyverin gidenleri. Değişik bir program, değişik bir <gülüyor> yaklaşım. Değişik yani yerine sonra... denişik da. Bizim öyle şey gibi orkestramız olsa. İbrahim Tatlı ses gibi hani hemen ortadan giriyorlar Şarkıdan türküden geçinmez. Manyağa bu. dönerdi adamlar. <gülüyor> Yemin ederim. <gülüyor> Manyak bunlar ya bizim. Tamam yani bir tane şey yaparsın biz arkadan gireriz de bu. duramıyorlar ki. <gülüyor> evet şey saat çıkardı ya. Dur bir dakika süt diyoruz ya. ya sen süt diyorsun ben saate niye şey, geçtim ya. Aynen konuşun. Aynen <gülüyor> da <konuşun>. şey, <gülüyor> Şeyi bağlayalım bir. Şimdi kim hangi kelimeyi söyleyecek? Döndermeyi ben alayım o zaman. Ben tamam mı? Döndermeyi sen al. Tamam. Yoğumu ben alayım? Sen ben, bu, bu işte ben yoğun diyebilir misin Fahir? Verim. <gülüyor> <gülüyor> ama bak ama <gülüyor> radyoya falan bağlayacaksın dünya tamam, radyo. dünya yani, radyolar dünya radyoculuk, radyoculuk, radyoculuk buysa bu ben an an bu işte yoğun yani yoğun yoğun e mu öyle istedim, siz beni şimdi şey altına aldınız zapt <gülüyor> zapt altına aldık fazla ben de şey diyebilirim <gülüyor> anlam olarak yani yani TRT radyosu Türkiye'nin en köktür radyosu biz zaten bugün burada çektirdiğimiz birlikte çektirdiğimiz fotoğrafları daha sonra dinleyicilerimizle paylaşacağız derim. Tamam bu tamam, sen nasıl kullanacaksın dönme? <gülüyor> ben döndermeyi nasıl kullanacağım? <gülüyor> <gülüyor> Enzo'nu en en benimki ya. Vallahi niye ben döndürmeyi aldım? En kolay fotoğraflar oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü <gülüyor> kendi içinde bir bir, şey <gülüyor> bir bir olayı var birlikte çektirdiğimiz fotoğrafların. Döndür <gülüyor> Oradan ben bir anımı anlatmak <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> istiyorum. Buyurun Oktay Bey. Oradan bir sene 2002'ydi. Oradan üçümüz giderken beni bir dönderdiler. <gülüyor> Bunlar. Olmaz. Şey, Anı ne? da kullansam şey olur. Ben böyle mikrofona böyle konuş. Sesim gelmiyor galiba. Mikrofonu döndürür misiniz? Ha şimdi çok iyi falan da. Ben Ferhat Göçer'den bir şarkı söylemek istiyorum deyip söyleyeyim mi? <gülüyor> Dönderemedi diye. Olur mu? Vallahi olur. Şarkı formunda da kabul mü yani? Şarkı kabul. formunda da kabul efendim. Kabul mu? Kabul buyurunuz kabul efendim. Mü? efendim. Kabul buyurunuz efendim. <gülüyor> süt tatım, süt atımları <gülüyor> Süt Konusunda dağıtım. Bir dakika Güzel şarkı başladı. Dur bir saniye. Evet süt dağıtımmış. Şimdi beklesin biraz. Beklesin. Take me now çünkü. <Gülüyor> Modern sabahlar. Modern sabahlar. Dünyadaki bütün güzel şarkıları dinlemek zorunda olmadığımızı daha önce açık bir dille ifade etmiştik sevgili dinleyiciler. O yüzden sohbetimize başlayabiliriz. Hoşçakalın hmm. efendim. Süt evet, süt süt, süt süt süt süt haberleri Aa, süt. Süt, süt haberleri sütümüz vardı doğru sütünüz hayır olsun <gülüyor> süt falına bakan sütünüz ilk cümlesi Öncelikle. <gülüyor> süt evet. süt dağıtıldı biliyorsunuz dağıtıldı kutu kutu sütçükler hmm. dağıtıldı küçük olduğu için sütçük diyoruz şey onlara. şey diye bir şey konuşuluyor ee, süt konusunda herkes almak zorunda değil. İsteyen öğrenciler Dokunuyorsa, bunu reddedebilir. Ondan sonra öğretmenler kutulara baksın. Tarihi evet. geçmiş mi geçmemiş mi? Yani bizim gördüğümüz bir şey yok ama yine de öğretmenlerin son kontrolünden geçsin diye söylediler. Biraz tarihi eskiyenlerden de şey yapsınlar, Ondan yoğurt tutsunlar. Ondan çocuklara ayran veririz. Ertesi gün yoğurtlardan, <gülüyor> yoğurtlardan birlikte yaptırdığımız yoğurtlardan. <gülüyor> Yok, <gülüyor> orijinal çocuk oldu mu sefer? Bozuk süt gitti mi hiçbir yere? Daha öyle bir şey yok, yok öyle daha bir daha gün yok. Bugün daha çıkar bugün, çıkardım. bugün çıkar, kokusu daha doğrusu. Onun dışında, e, ceviz müjdesi verdi. Aa, bir bakalım. Hatırlamıyorum hangi bakalım ama. Şeye verecekler? Kabukla mı verecekler? Hı Kabukla de taş verecekler. Ders işlenmez yani ceviz. ceviz içi canım. Ceviz, ceviz içi, o güzel. İç ceviz. İç düş ceviz ceviz biraz da roka veriyorlarmış. Ne yapacağız? Dur, roka salatası. Hemen cevizleri koyuyoruz değil mi? <gülüyor> e, <isot. gülüyor> Ağrı valisi e, bu arada süt dağıtım töreni sırasında. Tören dediğimde bir sınıfta tahtanın önünde süt dağıtılırken. Başbakanımız süt içen çocukları çok seviyor. Başbakanımızı seven daha çok süt içsin demiş. Oradan bir tane çocuk almış koyun <gülüyor> kapı kaçmış. <gülüyor> İnek kesmiş çocuğum. <gülüyor> Kanını da emdim hocam benim. <gülüyor> hocam mı? <gülüyor> Hoca sen valiyle ho e, valiyle hoca arasındaki farkı bilmiyorsan fırçayı yersin. aynı bak, şey Suat Kılıç Doğru. kafasında yani. konuşuyor şu anda Faiz. Doğru yani. Hoca ha? Hazırlıyor bizi. Yani bakan dan da söylüyorum. Bakan. Bakan. Bakan kendine gel. Bakanla müdür arasındaki farkı demişti ya o da. Evet. Sen de öyle. Şöyle yakasından tutup tutup çocuğu sarsaklayacaksın. <Gülüyor> bir daha söyle. Bir daha söyle. İşte bunlar hep hayatın küçük instanteneleri. E, Instantene. Böyle bir şey, yani böyle sütü, bir şey, sütte doydu, <gülüyor> böyle arkadaşlar. bir şey, böyle bir şey de oldu. Evet, bir başka böyle bir şey diyeceğimiz haberlerden bir tanesi de e, bir marka vereceğiz artık. E, Apple hadi hep telefondu falan da filan da bu iş nereye kadar dedi yani bunu gitmiyor dedi ya böyle gitmiyor. Biraz sektörü genişletmek lazım. Ne yapabiliriz? Ne yapabilir? Saat çıkaracağız demişler. Ee, akıllı saat akıllı saat bakayım ee, test aşamasında şu anda test aşamasında dediği işte yere atıyorlar üstünde zıplıyorlar suya sokuyorlar efendime söyleyeyim ve hep bozuluyor mikrodalgaya dal koyuyorlar <gülüyor> Hala bir şey Test yapamadı. aşamasını üstüne zıpladı bozuldu o yüzden bir ay daha gecikti. Aynen. Dış ortamdaki bilgiyi alıp otomatik olarak e, iletme özelliğine sahip olacak bu saat. Akıllı mesela telefon... dış ortamdaki saat bilgisini. Dış D ortamda mesela saat şu an nedir? için Hemen saat bunu absorbe ve... ve orada ana diye yanıyor. Ana bilgisayara aktaracak. Hay dışarıda nem? Mesela adam konuşuyor o değil de esas nem diyor. Hop oradan çıkıyor nem oranı yüzde on beş. Ne ne mi hocam diye orada sohbetin içine tak diye adamı mosmor edecek bilgiye ulaşıyorsun. Ne olacak şimdi dükkana gelen herkes şey mi olacak telefonlarını çıkarıp bakıyor ya onun yerine habere kolunda saate bakan adamlar biliyor musun? günde yüz elli defa bakılıyormuş çok artık hakikaten işin suyu çıktı ya Vallahi sabah mı? telefonlara ortalama günde yüz elli defa bakılıyormuş yani. Yuh yuh ben de dedim yuh ben ne kadar bakıyorum her birinde bir 10 saniye da, baksan 1500 saniye 10 saniye olur mu ya Yani saniyeden saatte 10 defa baksan ben kaç saat uyanırım Bir dakika baksan 150 dakikaya günde 3 saat 3,5 saat yani 3 yani, saat neredeyse sırf bu da telefon sırf telefona bakma başka bir tableti olanları var bilmem neler var Doğru. onları da ona ayrı ona ayrı onları da koy ayrı içine insanlar telefona bakmaktan Birlikte çektirdikleri fotoğraflara bakamıyorlar. En son ne zaman fotoğraf albümünü sayfası Millet çeviriyor. beraber fotoğraf çektiriyor, onu Instagram'a yüklüyor, ha. Instagram'dan bakıyorlar. Sizde var mı çektiriyor. fotoğraf albümü? Pardon, sizde var mı fotoğraf albümü? Nasıl yani? Birlikte çektirdiğiniz fotoğrafları yani, bir hani diğerlerine. basılı yani. masılı olan şeyler. Evet. Fotoğraf albümü olan eski eskilerden var tabii. Ki. Var mı? Evde var mı? Tabii ki. Bizim evde de var. Çok güzel ya. ya bizim olması normal de yeni şeylerde öyle yeni bir... Kuşakta yeni yeni kuşaklar. Instagram hesabım var yani. Facebook var. Face var. Facebook var. Face var. Folderlarım var bilgisayar face var. var. Folder var. Biz diye folderlar var. Ondan sonra ortaya karışık diye folderlar var. Yani hep bu folderlar yaşanıyor yani. O, o başka şey, sorunun cevabı mı? Evraklar. <gülüyor> Evraklar diye bir şey var. <gülüyor> aç mı onu? Evraklar orada onu da aç. Ay açtın <gülüyor> Bir sessizlik oldu sevgili izleyicilerim. Valla bu böyle bir şey. Ha, hastayım benim. Dün bir sene oldu Whitney Houston. Roketleri. Valla. Ee, dün bir şey yapılmış. Anma gecesi yapılmış kendisi. Biz niye dün Whitney Allah. Houston çalmadık? Dün e, çalmadık bugün e, niye Whitney Houston Önce tören ondan sonra çalalım dedik ya. Yani tören de yapılmayınca hep öyle kaldık durduk ya. Bu arada Whitney Houston çalacaksak eğer şeyi de duyuralım. 14 Şubat 2013. Yani e, Ege'nin doğum gününden hemen önce değil mi? Vallahi hesaplara göre tam tutuyor Oktay. Fahir'in doğum gününden zaten önce olduğunu herhalde herkes biliyor. O, o TİKS. 14 Şubat. Yani... Dinleyicilerimizin de sabah sabah matematik ve aritmetikle uğraştırıyoruz. Aslında bu <gülüyor> kolay hesap. Bir kere mantığını oturttuktan sonra... ...eğer tarihinde değilsen... ...ya öncesindesin ya sonrasındasın. 50, 50 dediğimiz şey. 50-50 <gülüyor> Ege. Bir kere daha sonu 50, 50 diye biten bir hesap yaptı. Tebrik ediyoruz. 14 Şubat'ta kadına karşı... Kadına yönelik şiddete son vermek için bir dans etme organizasyonu Nasıl yapılıyor. Nasıl? Her yerde mi? Her yerde. Dünyanın her e, tarafında. Everybody dance diye bir şey mi? Everybody dance now. <gülüyor> Çok Bir <gülüyor> <sü> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> milyar ayaklanıyor hareketi. Dance now. <gülüyor> Artık yeter. Kadına yönelik şiddet sona ermeli diyerek şiddette, şiddete karşı sergilenen sessizliğe son verilecek bu şarkılarla. 14 Şubat 2013 tarihinde 1 milyar kadın ve erkek aynı anda aynı şekilde aynı şarkıyla dans edecek. Hangi şarkı? Soket sırasıyla <gülüyor> sırası olacak. Hangi şarkıyla? şarkıyla? Aynı efendim. şarkıyla efendim. İşte aynı o şarkı. E, Ottü'de de yapılıyor bu. Tamam. E, etkinlik. E, Dansımız 14 ne? Gisam. Dansımız maşan Dans partisi düzenlenecek. Tamam da şarkı ne, ne, ne Oktay? Şarkı sürpriz fahir. Mı ha, oraya mı gitmemiz oraya gerekiyor? Oraya gideceksin. Nereye gideceksin? gideceksin. Evet, üçlü anfilin önüne gideceksin saat de, 12'de. Üçlü hamfinin önünde şey mi diyecekler? Dance, dance, dance. Barsınız marşandiz. Aboluş olabobo diye başlayacak herhalde. Dansımız marşandiz de olacak. Vallahi Olabilir, çok güzel. Vallahi bütün ya. bildiğiniz en güzel dans şarkıları. Saat 12'de Necdet Bulut hamfisi yani Üçlü hamfinin önünde buluşuluyor. Perşembe günü. Aman kimseciklere söz vermeyin. Aman demiş. Ee, o yüzden e, Whitney Houston'ın şarkıları da olacaktır herhalde, herhalde diye tahmin ediyorum. Bence de. Çünkü orada I will always love you çalınmazsa. Ben artık yani... Yani o tip dans mı diyorsun sen? O tip Slollarda dans. E şarkı... Slowlar da Slow dance mı diyorsun? Slowlar da olacak oktay sadece slow. Yani. Slowlar diye geçer. <gülüyor> Slowları hoş slow geldiniz. Dan. Slow mix 92 kasetini getirmeyim size. <gülüyor> yani. Ya ne bileyim saat 12'de ya. Yani 12'den 2'ye kadar sürecek mi? çok hareketli hareketli. 12'de i̇şte, ne bileyim? son günlükten. son bir buçukla iki arası pasos slow çaldılar. <gülüyor> Geç, geçen sene dünyanın başka bir yerinden bu aktörler ha, öyle aktarılacak bir yani. cümlesini dinlediniz. Şimdi Ay, onlar düzenlerdi yoz. Ay, ne ne ne zabelerdi düzenler. Basosuslularla hizmetindesiniz. Neyle? Ya geçtiğimiz hafta Bülent Ersoy bir çinçile kürkü giymişti evet. ya. 200, ya hiç girmesek o e konuya bir. çok sert konuşmuş ha, Bülent Ersoy. Gene delirmiş yani hanfendi gene i̇şte şey oldu. böyle şeyler söyleyeceğim diye. Ona şey demişler hayvanseverler o kürkün üstüne boya atarsa ne yaparsınız diye soru yönetmişler Bülent Hanım demişler. Ne yaparsınız demişler o üstünüze boya atarlarsa. O boyağı o adama yediririm ben diye. Ee, neticesi... Bir kere mantıksız çünkü sıvı bir şey o. Niye canım? Sonuçta yalamak, yırtmak da bir yedim. yani de mesela. Hayır lazım. hayır. Çinçile kürküyü de yediririm anlamında. Boyalı kürkü. Onu yediririm. Hayır kürkü de yediriyor. Yani sonuçta şey gibi düşün işte. En büyük ceza o işte. Çünkü onu yapan adam büyük ihtimalle bir taraftan da vejeteryan. Ona hayvan yedirmiş oluyorsun. Ona da evet bir şekilde hayvani ürünü yedirmiş oluyorsun. Üstelik de Çinçile kürkünü yani. kalınmalı bir şey yani. Hani sonuçta ne Onu da seven Bir tibon yese şey. bir şey yese. Yine adam o kadar şey olmaz da. Onu da seven var. Bak şey yapma. Neyi onu da seven onu var? Onu da çinçili kürküne bayılırım doğrusu deyip onu yiyen de var şey yapanlar. Vardır, vardır. muhakkak vardır okta çeşitli çeşitli insan var. Ne yaptık biz? Bu Vallahi... kürklerin fiyata e eziyet edilerek öldürülen hayvana göre değişiyor mu? Yani bu efendim şey e çok sık bulunan tavşan kürkü ama biz bunları baya bir eziyet ettik o yüzden biraz daha pahalı falan diye şey var mı? Vallahi şöyle bir bakıyorum ya Çünkü bu cinçirler her şeyle öldürülüyor. Kürküne zarar gelmesin diye tık tık tık, tık diye kafalarına <gülüyor> vurulmak zorunda. Bir de küçücük hayvan bu ince şeyler var ya çerçeve e, için kullanılan çekiciler. O gibi bir şey tık, tık tık tık tık olan diye. Korkunç yani. Çok... Seyrediyor musun acaba şeyi? Kürkünü hazırlanmasını şey. Lenter soy mu? Ne bileyim bütün kürk giyenler Yani gerçi onu da şey de diyecek olanlar vardır. O zaman et yerken de mezbaadan görüntüler seyrederseniz işte o da falan filan aynı şey değil. Aynı şey mi? Gelen tweetler var. Ben onlara bakayım bir Gelen tweetlerle konuyla <gülüyor> tweetler var konuştuğumuz. Ee, mesela Biraz tabii geç baktık da, önceki konularla ilgili de var. Aslı Hanım şey demiş, her şeyi bilen dinleyicilerinize bir sorsanız ya Beybiler demiş. O papalık seçimi ritüelinin adını hatırlasa, dünden beri düşün, düşün, düşün demiş. Papalık seçimi, hani istenmeyen adam gibi böyle, Latince isim mi? İstenmeyen adam ilan edilince şey deniyor ya, Aynen. ne deniyor ona... M Cemre Pers mi deniyordu? Anlar? Persona nangrata mı? Hem persona nangrata. Yok yok papalık seçimi. Birinci Cemre düştü falan diye bir şey. Cemre, Cemreydik galiba. Onun gibi papalık seçiminin ritüelinin adı. Ritüelinin adı. Onun özel bir adı olduğunu ben de bilmiyorum ya. Onunla ilgili videolar vardı. Acaba onu arayalım mı? Ondan sonra Mercan Hanım ne demiş? Gömleği gözümde canlandıramadım demiş. Bir görüntü var mı acaba demiş. Bir Maalesef görüntü var da, dışarı olur. Görüntüleri dışarı sızdırmamak lazım. Olay olur. Türk Hava Yolları'nın hadisesinden daha evet, büyük doğru. ses getirecek bir hadise olur o gömleğinin Zeynep getirden. Hanım benim doğum günümde Ege'nin doğum gününden hemen önce. Yani bugün demiş. Tebrik ediyoruz o Aa, zaman. Aa vallahi mutlu yıllar. Kapanışta bir Muse Madness çalsanız ya. Bir Muse Madness. Çalalım tabii ya. Niye evet. kapanışta çalıyoruz? Şimdi çalalım. Şimdi çalalım. Al sana Muse Madness. Demin nasıl vitne üstünü çaldık şimdi de Muse Madness çalarız. Gerekirse. Var mı Muse Madness? Olmaz mı ya? Elimizde Muse Madness fasosu var. Bu müzikten zengin olanların dosyasını bugün mü ele alacaktık biz? Bugün alacak 12 yani. alacağız. 12 Kubat bugün değil mi? Hı -hı. Evet bugün. O zaman öyle bir dosyamız var elimizde. O zaman önce Açalım bir... Açalım mı dosyayı? Önce Muse Madness... Hemen akabinde o zaman şey yapalım. Müzmetli çalmadan herhalde. Müzmetli çıkalmadan herhalde. O zaman yani? Mutlu yıllar diyelim bir kere daha Zeynep Tarkan'a. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radio Tunes Modern Sabahlar devam ediyor seyirli dinleyiciler. Son dakikalarımız, son şakalarımız buyursunlar. Dünyanın en zenginleri, daha doğrusu müzikten zengin olanlar. Müzikten de zengin oldunmuş. Çok daha kendi yani. Mesela müzikten sif zengin oldu. Taşkın Sabah var mı listede? Çok Eğim. besteler yaptı. İlyas bir zamanlar orkestrası için yönetiyordu. Hatta onun için büyük olan oradan transfer oluyordu. Herkes orkestrasına evet. Taşkın Sabah istiyordu. O mu? Değil. Taşkın, taşkın Sabah yok mu listede? Maalesef. Saçma o liste o zaman fake bir liste yoktu. Fake liste fake Res değil ama taraf fake. Taraflı liste. Taraflı liste. Biraz hmm. örnek verir misin yerli yabancı? Yabancı. Yabancı. Bak <gülüyor> bazıları yabancılardı. Bir, da... Bazıları iki kelime. Tamam. Yabancılardı. Slash <gülüyor> O da mı yoksa <gülüyor> bu değil, <gülüyor> bu da değil. O zebplerini kaldırın. <gülüyor> Kimler varmış en çok Vallahi, en çok parayı bu 2012'de en çok parayı kazananlar iki, mı? Iki bugüne, bugüne kadar, mı? Değil, bugüne kadar e, ki şeyleri diğerleri sayamayacağımız için herhalde en tepede şey mi var? Elton John mu? Yok canım, yok. yok Elvis şey Presley, Beatles falan yazılıyor. İngiliz İngilizler. İngilizler. Ad, Ad, Adadan çıkmış yani. Çünkü Küçük neden yani. İngilizler biliyor musun? Pound değerli ya Oktay. Yani mesela ben bir kazanıyorum ama Pound bakıyorsun tele karşısında Dört neredeyse kazanmış üç katı gibi bir para. Yani ben hangi biriyle? Pound'la mı mücadele edeceğim? Beatles'la mı mücadele edeceğim? Hayır ben bunu merak ediyorum. Ben burada bunu düşünmekten müziği mi yapamıyorum? Sevdinciler, Faik Faik. Bunu reklamlardan sonra devam edeceğiz. Tamam etsin ya, dur reklamı girmeye. Be araya ya, reklamı aldı, bitti gitti program ya. Bersan'ın Feryadını yaptım ben size. Adam da ne yapsın yani? O anlaşılmamıştı Faik Hanlıs. <gülüyor> Bersan. Şuna dikkat. Feryad <gülüyor> dikkatimiz <gülüyor> çeyiz müzisyen diyor. Ve yani ve Faruk Faruk neydi Faruk Kahin'in. Taşkın Sabah mı? Faruk Kahin ve Taşkın ah. Sabah hep bunlar bir araya gelip bunları konuşuyorlar yani. Çünkü Mark deyince. Ondan sonra Elton John'u koy. Ringo da o da yandan yandan alıyordur para Vallahi ya. güzel devam ediyor paracıklar. Elton paracık. Paul kartı var. Olmak McCarty mi? Carty. Beatles'ın biliyorsunuz nesi? Paul McCarty. Mirasçısı. Yaşayan Beatles diye Yaşayan Beatles Onun dışında Bono var. Bono. Tek, tek kelime olduğunu söylemiştim sana az önce. Doğru. Ve, e, ama en çok kazanan biri var. En çok. En birinci biri. En birinci benim demiş. En birinci İngiliz. Öyle dememiş Eşitink ama... mi? En birinci yok, yok. Onlar o kadar artık. Üç, Al üç kelime faiz. Üç kelime mi? O zaman Red Hot Chili, Chili. Peppers. Değil. Red Hot Chili mi? Red Hot Chili mi? Pink Floyd. Değil. Pink, Pink Floyd. Fro Yine İngilizlerden. İngilizlerden. Ha İngilizlerden. İngiliz olacak. Ha bir de böyle Sir bir... Sir John mu? Ee, o zaman... Ee... Sör. Bak Sör olduğu kesin. Bak, şey varmış. Ee, belası, hadi şey vereyim. Evita. Evita unutma. Madonna mı? Madonna, Madonna. Madonna mı? Ha Andrew Lloyd Webber mı? Bravo. Andrew Lloyd Webber. Ee, Ve orkestrası. 890 orkestrası. milyon lira. orkestra besliyor hiç adam. Demek ki orkestranın paralarını hop hum, şaralop. Şey demiş ya. Ben müzikale yatırım yaptım. Dönüşü de iyi oldu demiş. Vallahi. Şey demiş. Çok güzel çok güzel. Para Paracıklardan haber ver Oktay. 890 milyon euro ya. Ne? Euro mu? <gülüyor> hani bunlar İngiliz'de. Euro ile çünkü ben baş edebileceğimi düşünüyorum ama pound da edemem. Euro ile ederim bak onu söyleyeyim. Pound çünkü artık oraya... Hani euro... 2.4 civarında şu anda. Senin dişine göre. Biraz yani kasar beni ama sonuç ama pound nereden baksan 3 lira 2.9 3 gibi rakamlar Oktay. Bu <gülüyor> aradaki sana 0.5 gibi Hayır öyle değil. Bu Bay Fahir'in bazen bayıyor. Hemen <gülüyor> başka kazanına geçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hayır benim ismimi söylemeseydim. Ben hiç şey değilim de ismimi söyleyince mecbur. Dahil oldum bitti. Format bitti. da değişiyor o zaman. isim söylememen lazım falan. Ee, iyi, iyi Allah bereket versin. 593 milyon euro e almış Paul, Paul McCartney. Yıllık gelirim bu demiş benim demiş. Buyurun demiş efendim vergilerim. Allah bereket demiş. versin demiş yani. akmas adamlar yani sonuçta uzayan kol bizden he. olsun. Bono ne yapmış? Piddles'ın çok güzel bir lafı vardı öyle. Güzel bir şarkı yapacaklardı da ömrü vefa etmedi. Uzayan kol bizden olsun diye. I want to hold your hand'in ilki odur yani. İlk aslında orada uzayan Doğru, kol, yani. uzayan kol evet. bizden olsun. Sonra el diye değiştirdi. Buyurun efendim başka? ...para kazananlar. Helaline hoş olsun diyor muyuz hepsine? Hiç ya, helali hoş, helaline hoş ediyor musun Oktay? Maria Carey kazanmış 370 milyon euro. Yapma Neyle ya. kazanmış Maria Carey artık hala Maria Carey... kazanıyor canım onun müzikten Bana gelirine. Bana geldi. Müzikten ya müzik... Ne müziği sen? zamanında kaç tane bunun dairesi var? 300 tane dairesi var. 2 tane Jackson. pompa istasyonu var ben sana söyleyeyim. Michael Jackson kazanıyor 200 milyon euro. Benim ölüm yeter demiş. İlaçla yapmadım önce 200 milyon euro kazanıyor adam şeyde Yılda geçen sene kız Ne oldu bir sustunuz? Yattığı yerden kazanıyor. Yani, Jimmy Buffett. Jimmy Buffett mı? Bana Jimmy, Jimmy Buffett'la Buffett gelme Oktay. Allah aşkına bak yemin ediyorum herkese gel. O zaman JZ. JZ mi JZ mi bu? JZ. Şeyin kocası Gil. Kimin kocası Gil? 352. Beyoncé'nin kocası. Kocası mı dostu mu Yok canım kocasıymış. Evliler ne? mi evet, oldu? Resmi nikahları Evliler var galiba. belediye. Massachusetts Belediyesi'nin resmen iki aile evlendiler. Doğru doğru birlikte pip çektirirdik. Fotoğraflar hatırlarsınız hatırlarsınız. 350 milyon 352 fair Mi? 2 milyon euroyu şey yapma lütfen. Onu ben oradan şey ya farkı biz miyim? bana sorsaydı ne kadar ya benim şey ya 350 gibi bir şey. Cibarlıyız. Zaten keyiflenecek. 350, oradan 2 milyon euro onu bir şey dokunmaz yani. Ama bana... <gülüyor> sen konuşur musun? Benim bütün hayatım değişiyor. Hayır, Jay-Z ile konuşur musun sen bu konuyu? Ben bu Jay-Z ile konu? konuşacağım. Abi diyeceğim Herhalde ben. o konuyu ben konuşacağım. Çünkü benim İngilizcem Anadolu Lisesi olduğunda... Sen gelirsin yanıma, ben de otururum. Kusura bakma da benim sonradan edindiğim İngilizce tecrübemin yanında... Sen anlatabilir senin... misin? Ya of course... Yani şur sure. Verdiği cevaptan ben of course onu dedim tamam. Yani istersen biraz da İngilizce. Certainly. Yani elbette. Şüphesiz ki. Suppose. İler. Hayır bence örnekleri verme yani. Örnek verme. Ben önce onları Jay-Z'ye sakla. Afallasın. jay, <gülüyor> jay zaten var ya manyağı çevireceğim ya. Şey diye düşünecekler Ben mi? var ya 2 milyon euro için gidiyorum ama. Bunu ne kadar alıkta gelebilirim bir şey ya. Şey diyeceğim isterseniz direkt eee şeyle de Bono'yla da görüşebiliriz. Bono'yla görüşmem de konuşmam. 445 445, 445 milyon euro. Onun sesi cin var ya o. 5'e 5'e yuvarlamış o. o, şey orada, şey o. 445 o şey falan der. Onu fakir ülkelere vereceğim falan filan der. Sana vereceğime. Hayır onu onu demiyor Bono espriye açık bir adam olduğunu biliyorum. Bono espriye. Kakaayı patlattı diye bir şey hatırlıyorum. Doğru Bono'da. Yani mesela espri yaparsan... Bunu onlar... güldürürsem... Bak ha, öyle diyeceğim. Bunu, bir şey diyeceğim. Bak seni güldürürsem... Şu anda hiçbir şey anlamıyorsun. Seni güldürürsem 1 milyon euronu alırım. Keşke sen madem bu konuda iddialısın... Yes o no, mu? Baki... Behzat ve e, Süheyl Uygur kardeşlerin gülmeyen kadın yarışmasına katılsaydı. Keşke öyle ya. Bir şey vardı Aa, ya. Ne güzeldi o. Bir tane de bir çocuk var. Geçenlerde ben onu televizyonda çocuğu güldürmeye çalışıyorlardı. Yine Behzat Uygur'un sunduğu o şey... Ha. Hanım, eşler yarışıyor ya. Hmm. Orada öyle bir şey vardı. Gene bir Nemrut bir çocuğu çıkarttılar. Güldürmeye çalışıyorlardı. Demek ki adamın bu şeyi bu. Ne derler? Çizgisi adam? bu. Çizgisi bu, bu adam. Bunu güldürmek istiyor. Herkesi güldürmek istiyor. Dolly Parti'ne da gidebilirsin Fahir. O da 333 milyon euro. Yani milyon küsür atlı, atlı kazanan ünlüler. Küsür atlı kazanan ünlülere her zaman saygım sonsuz. Küsür atlı. 3 milyon euro için Dolly Parti'nde konuşursun. O da... Böyle böyle bakar, diye anlatırsın. anlatırsın o yer bakalım. Ne yapalım kapatalım mı yavaş yavaş bu programı? Kaç oldu yani? saat? Kim bilir. 9.57 oldu. Yok, bir de güzel de zaman... Houston şarkımız var. Tamam evet, O güzel zaman bir kaçırdık bugün. 9.57 Oktay. Whitney Houston'la da Whitney, Whitney Houston. Önce şarkıyla tam 10 oldu. Yani. Tam... abi tamam ya. ya tamam, şarkının abi. da bir süresi var. Sen zannediyorsun ki Whitney Houston 5 saniye. Hayır O şarkı benim. zaten hani by ondan by sonra. By Fire Öğüncü kat. 2-3 dakikalık bir süresi var. By <gülüyor> e, Fire Öğüncü kapanışı. Benim hatam oydu zaten onu düşünemedim. Yani. Yarın sabah yeniden görüşmek dileğiyle. Dünya Radyo Gönü'nde hoşçakalın. Jack <laughs>